5. Konuşanın konuşmasına hak vermemek. Halbuki her kişi kendi fikrini söylemekte hürdür. Konuşanın fikri hak ise kabul edilir. Değilse usulca konuşmasının hatalı tarafı söylenir. 6. Kadınlarla erkeklerin beraberce oturmaları şer'an caiz değildir. Nitekim hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dikkat! Sakın bir adam, dul bir kadının yanında gecelemesin. Ancak nikahlısı veya mahremi olursa o başkadır.'' buyurmuştur. İzahı ''Bir erkeğin mahremi o kadındır ki, onunla evlenmesi ebediyen haramdır.'' Bu hadisi şerif, mahremsiz kadınla oturmanın haramlığını ifade etmiştir. Şayet mahremi bulunursa, kadın ile bir arada kalmanın Güzelce örtünme şartıyla mubahlığını ifade etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kadınların yanına girmekten sakının buyurunca ensardan birisi, Ya Resulallah kayına ne buyurursun demiş. O da kayın ölümdür cevabını vermiştir.